Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillâhi nahmedu ve nesda'inuhu ve nestağfiruh ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amalina men yehdihillâhu fe lâ mudille ve men yüdlil fe lâ ve eşhedü en la ilahe illallah ve la lâ ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlühü <gülüyor> emmâ ba'd. 3 rivayetin sayıca çokluğu muhalefet durumunda Rivayetler arasında tercih sebeplerinden birisi de rivayetlerin çokluğudur. Muhalefet durumunda rivayetler arasında tercih sebeplerinden birisi de rivayetlerin çokluğudur. Yani tariflerin çokluğudur. Rivayetlerin çokluğudur. çokluğudur. Zayıf yolların çokluğunda bütün ravilerin sıkavılması şart koşulmaz. Zayıf yolların çokluğunda bütün ravilerin sıkavılması şart koşulmaz. Zayıf yolların çokluğunda bütün ravilerin sıkılmaz, şart koşulmaz. Bilakis şiddetli olmayan zayıf rivayetlerin mutabaatiyle tercihte bulunulabilir. Bilakis şiddetli olmayan zayıf rivayetlerin mutabahatıyla tercihte bulunulabilir. Hatib el-Bağdadi el-Cami li-Ahlâkir-Ravide. No. 1583. Hatib el-Bağdadi el-Cami li-Ahlâkir-Ravide. No. 1583. İmam Ahmet'ten şöyle nakletmiştir. 1583. 1583. 1583 İmam Ahmet'ten şöyle nakletmiştir. İbni Lehi'anın hadisi hüccet değildir. İbni Lehi'anın hadisi hüccet değildir. Ben onun hadisini itibar için ve rivayetlerin birbirini kuvvetlendirmesi için çokça yazdım. İni lehiyanın hadis vucet değildir. Ben onun hadisini itibar için ve rivayetlerin birbirini kuvvetlendirmesi için çokça yazdım. Burada itibar ile kast işte bu şahit ve mutabat yollarında kullanılması için bunu kast ediyor. Değil, mahrum başka bir şey. Yani mahrum aynı tarihte olur. Evet, İmam Ahmet'in sözü böyle. Hatta tek kalan Sikar Ağabey'in rivayeti. Bu arada defter ihtiyacı olan şu defterlerden alabilir birini. Hatta tek kalan Sıkar abi'nin rivayeti, zayıf abi'nin mutabaatiyle, zayıf abi'nin zayıf Rabi münkerlik sınırından çıkarır. Hatta tek kalan Sıkar abi'nin rivayeti. Alküm sallamu Zayıf ravinin mutabaatiyle zayıf ravi münkerlik sınırından çıkarır. Yani burada raviyi de kurtarıyor. İsak en Nisaburi Mesailinde no 2178 şöyle rivayet eder. İsak en Nisaburi Mesailinde bu mesaili Ahmet bin Hanbel'e sorup cevabını aldığı meselelere dair yani. No 2178 Şöyle rivayet eder. Ebu Abdullah bana dedi ki, yani Ahmet bin Hanbel, bana dedi ki Yahya bin Said bana şöyle dedi bu meşhur Yahya bin Said'i katta. Yahya bin Said bana şöyle dedi. ''Ubeydullah'ın Nafi'den rivayet ettiği bir hadis dışında hata ettiğini bilmiyorum.'' ''Ubeydullah'ın Nafi'den rivayet ettiği bir hadis dışında hata ettiğini bilmiyorum.'' Ubeydullah, Ubeydullah bin Abdillah bin Ömer. İbn Ömer'in oğlu yani. Bu Refül hadislerinden, İbn Ömer'den rivayet edenlerden birisi. Bukhar diyor diye, şayet bu tarik sayı olursa işte bununla amel edilir. Çünkü Sıkan ziyadesidir diyor. Aleyküm selamlarım. Ubeydullah'ın da niye işte münker sayıldığını açıklayacağız birazdan. Ubeydullah'ın nafiden rivayet ettiği bir hadis dışında hata ettiğini bilmiyorum. Yani tek bir tane hadiste. Hata etmiş o da neymiş. Bu hadis şudur. Ubeydullah Tire. aleyküm. Ubeydullah Tire Nafi Tire İbn Ömer radıyallanma. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle. aleyküm. selam aleyküm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, dediniz mi? Kadın üç günden fazla yolculuğa çıkamaz. Kadın üç günden fazla yolculuğa çıkamaz. Ebu Abdullah yani Ahmet bin Hamber dedi ki, Yahya bin Said bu hadisten dolayı Ubeydullah'ı münker gördü. Ben i̇bn Ömer'in oğlu dedim ama torun olabilir bu. Yahya bin Said bu hadisten dolayı Ubeydullah'ı münker gördü. Yahya bin Said bana dedi ki, Onun el Umeri es sahin el Umeri sayır velah bin Abdullah bin Ömer el Umeri yani Ömer radyalan nispetle umeri deniyor nispe bu yani el Umeri es sahin nafiden onun da İb Ömer'den aynı hadisi rivayetiyle buldum yani mutabat var burada kötüdüğü gibi onun El-Umeri Es-Sagir'in Nafi'den onun da İbn-i Ömer'den aynı hadisi rivayetiyle buldum. Yahya bin Said böyle demiş. Ebu Abdullah dedi ki yani Ahmet bin Amdel dedi ki O bunu ancak Ubeydullah'dan işitmiştir. O bunu ancak Ubeydullah'dan işitmiştir. Ancak El-Umeri'den gelen rivayette onu ulaşınca sahihlemiştir. Hadisin sahih olduğunu kabul etmiştir. Yani böylece Ubeydullah münker bir ravi olma ithamından da kurtuluyor. Tek bir tane hadiste hata etmiş. Bu yüzden mesela Yahya bin Said el kattan müteşedditlerden birisi. Bundan dolayı onu münker görüyor. Fakat El-Umeri'den gelen tarihte ona ulaşınca hadisi sahihliyor. Yani o da münkerlikten çıkıyor. Çünkü bunda hata etmişti, onda da hata etmedi anlaşılıyor. Yahya bin yani Said'e Hata Hatalı görüyor Ubeydullah'ı bu rivayette. Yani e, Ubeydullah hata etmiştir bunda diyor. ulaşan ulaşıyor sonra, onu oraya anlamak. Yahya bin Said'e ulaşıyor. El-Umeri'nin rivayet. Tabi. Tabii cerhi hemen kabul edilecek. Yani kabul edilmez de yani münker denmesi var ya ravi hakkında. Ravi münkerlikten kurtuluyor böylelikle. Yani Yahya bin Said bu rivayette hata etmiştir diyor. Demek ki hata eden Ubeygullah değil Yahya bin Said'miş. Bu ortaya çıkıyor yani. Şayet iki ravi arasında tesebbüt aynı derecede ise... Rivayetlerin sayıca çokluğuna Sikaların veya zayıf ravilerin mutabaatlarına bakılır. Bir taraf diğerine ağır basarsa o tercih edilir. Şayet iki ravi arasında tesebbüt. Aynı derecede ise rivayetlerin sayıca çokluğuna Sikaların veya zayıf ravilerin mutabatlarına bakılır. Bir taraf diğerine ağır basarsa o tercih edilir. Evet, dört. Mutabaat ve şahitler. Yani tercih sebeplerinden dördüncüsü, mutabaat ve şahitler. Zikredilen tercih sebepleri yeterli olmazsa, hadisin mutabi ve şahitlerine bakılır. İsnat'ta şaz olanın mutabaatla belirlenmesine örnek. Aleyküm selamlar ve mutluluk. Aleyküm selamlar ve mutluluk. olanın mutabaatla belirlenmesine örnek. Bezzar müsnedinde de Keşfü Lesterno 233 Abdullah bin Salih Tire El-Leis bu Leis bin Sa'd oluyor. Leis bin Ebi Süleym değil elleis tire yunus Yunus-Tire Ez-Zuhri-Zuhri-Tire Urve-Tire Aişe-Radiyallahu Anha isnadıyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsnadı yazdınız değil mi Düzgün? İsnadı var. E, İsnadı Abdullah bin Salih Tire Elleis Tire Yunus Tire Ez Zuhri Tire Urve Tire Aişe Radiyallahu anha İsnadıyla rivayet ediyor. Ras <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Teala ilmi onlara verdikten sonra insanlardan çekerek almaz. Muhakkak ki Allah Teala ilmi onlara verdikten sonra insanlardan çekerek almaz. Lakin alimleri götürür. Her bir alim gittikçe onunla beraber ilimden de gider. Ta ki geriye bilmeyenler kalır. Onlar da hem sapar hem saptırırlar. Muhakkak ki Allah Teala ilmi onlara verdikten sonra insanlardan çekerek almaz. Lakin alimleri götürür. Her bir alim gittikçe... Onunla beraber ilimden de gider. Ta ki geriye bilmeyenler kalır. Onlar da hem sapar hem de saptırırlar. Sonra bunu Muhammed bin Abdülmelik Tire Ez Zühri yoluyla rivayet etmiştir. Sonra bunu yani yine Bezzar rivayet ediyor. Muhammed bin Abdülmelik Tire Ez Zühri yoluyla rivayet etmiştir. El-Acuri El-Acuri Ahlakul Ulema'da da no 20. Ambes bin Halit tire Yunus yoluyla rivayet etmiştir. Ambese bin Halit tire Yunus yani Yunus bin Yezid yoluyla rivayet etmiştir. Bu üçü, Yunus, tire, zühri, tire, urve, tire, Bu üçü hadisin Yunus, Zühri, Urve, Ayşe yoluyla geldiğinde ittifak etmişlerdir. Bu üç ravi hadisin Yunus, Zühri, Urve, Ayşe yoluyla geldiğinde ittifak etmiştir. Mâmer ise El-Câmi'de, No 20.471. Yani bu camide bu kadar hadis yok, yanlış anlamayın. Bu Abdülrezzak'ın Musannefi ile basıldığı için ona devamı e, numaralandırmış. O yüzden numara bu kadar kabarık. Yani Abdülrezzak'ın Musannefi diyebiliriz. Çünkü Abdülrezzak da Mâmer'den rivayet ediyor El-Câmi'nin. Şeyh'i. El-Câmi'de, No 20.471. Zühri, tire Ur ve tire Abdullah bin Amr yoluyla rivayet etmiştir. Merfuan. Ma'mer ise El-Camide Zühri, Ur ve Abdullah bin Amr yoluyla merfuan rivayet etmiştir. Hangi derecedir? Arkasından söylemeden, he? Abdullah bin ne acaba? Niye niye üçlü olanı tercih edeceksin? Şimdi ayrılık nerede başlıyor? Zühri'den sonrasında. Zühri'den kim rivayet etmiş? Yunus bin Yezid. Hayır. Yunus bin Yezid ile Mamer. Şimdi daha den hatırlarsanız dedik ki Yunus'un Zühri'den rivayetlerinde bir müşkülat var. Mâmer'den gelende ise, böyle bir müşkülat bilinmiyor, kaldı ki mamerin rivayeti metin olarak da, yani sade olarak da daha isabetli gözüküyor. Çünkü bu rivayetin aslı İbn-i radyalanmadan. Yunus bin Yezid muhtemelen, Urve hep Ayşe'ye uyla rivayet ettiğinde, bu hadisi de Ayşe radyalana diye rivayet etmiş oluyor. Her şey. Ma'mer bin Raşid ve Yunus bin Yezid el-Eyli her ikisi de Zühri'nin asabının büyüklerinden. Ma'mer bin Raşid ve Yunus bin Yezid el-Eyli her ikisi de Zühri'nin asabının büyüklerinden ve birbirine yakın seviyededirler. Kimisi Ma'meri Önceler, yani onu daha öncelikli üstün tutar Yunus bin Yes'te. Kimisi maameri önceler. Bu gibi ihtilaflarda tercih zordur. Bu gibi ihtilaflarda tercih zordur. Yani eğer iki ravi birbirine yakın ise seviye olarak tercih zordur. Mutabaat için baktığımızda, mutabaat için baktığımızda. Hişam bin Urve'nin bu hadisi babasından, yani Urve'den, Urve bin O da Abdullah bin Amr, radıyalanmadan rivayet etmiştir. Diğer üç tarik mutabi olmuyor çünkü hepsi Yunus'ta kitleniyor. Mutabakat burada, Mamere destekliyor şu görünenin. Mutabat için baktığımızda Hişam bin Urve'nin bu hadisi babasından yani Urve'den o da Abdullah bin Amr radiyalanmadan rivayet etmiştir. Bu hadisi Hişam'dan büyük bir topluluk rivayet etmiştir. Yani kalabalık kimseler Hişam yoluyla rivayet etmiştir. Bunlar Ahmet yani Ahmet bin Ambil 2 bölü 162,190 no 581, Buhari 1 bölü 30 yani Bukhari Müslim'in rübeyed de böyle zaten. Yani İbn-i Amr'dan. ihtimali yok herhalde bundan. Burada Yunus bin Yezid'in bir yanılması var. Müslim 4 bölü 2058. Bu <gülüyor> kaynakları baştan söyleyeyim. Ahmet 2 bölü 162,190. Hümeydi 581. Bukhari 1 bölü 30 <gülüyor> Müslim 4 bölü 2058 Yani diğerlerini zikretmeye pek gerek yok. Birkaç tane de kaynak var da pek gerek yok. Mâmer el-Câmi'de No 20477 Mâmer el-Câmi'de No 20477 Yahya bin Ebi Kesir Yahya bin Ebi Kesir, Sika, bir ravi. Fakat çokça mürsel de bulunan birisi. Yahya bin Ebi Kesir, Tire Urve, Urve bin Zübeyr, Tire Abdullah bin Amr, radiyalanma yoluyla da rivayet etmiştir. Demek ki bu adı sadece Zühr'i rivayet etmemiş Urve'den. Yahya bin Ebi Kesir de rivayet etmiş. Ve Abdullah bin Amr tarikiyle rivayet etmiş. Bu gösteriyor ki, Mamer'in rivayeti mahfuz olandır. Bu şahit olarak. Tabii. Şahit değil de okay. deniyor buna. Yani aynı sahabeden gelen tarikler mutabihat oluyor. Farklı sahabeden geldiği zaman buna şahit deniyor. Fakat bizim burada tespitimiz şahit ile mahfuzu tespit etmek. Yani aslında bu rivayet Ayşe olan da hiç gelmiyor. Yani, yani rivayette sabit rivayette değil. değil de şahit ihtimali yok herhalde. Yok. Yani gözükmüyor. İhtimal olabilir. Yani aynı hadisi Ayşe Radyalan'a da belki rivayet etmiş olabilir ama görünen o değil. Çünkü mesela Urve'den e, ravi, ortak ravi Urve. Ayşe'den gelen tarikinde, İbn Amr'dan gelen tarikinde Urve. Yunus'tan başkası Urve yoluyla Ayşe Radyalan'a rivayet etmiyor. Daha sağlam raviler, daha iyi ezberi olan raviler ise Urve, İbn Amr yoluyla rivayet ediyor. Diye. İşte böyle karine yok. Ama Yunus Bin Yezid, Zühri'den rivayetlerinde eleştirilmiş bir isim. Si olmasına rağmen. Rüya değil mi? Rüya hadisinde, evet. Rüya hadisinde de bir karıştırması var. Bu, bu gösteriyor ki, Mâmer'in rivayeti mahfuz olandır. Mutabî rivayetler de Urven'in bu hadisi İbni Amr radyalanmadan rivayet ettiğini göstermektedir. Sanki Yunus, Urven'in genellikle Ayşe radyalanmadan rivayetinin meşhur olma sebebiyle burada hata etmiş gibidir. Bu isnattaki senetteki şazlığa örnektir. Ne de kalınma. Sanki Yunus, Yunus Urve'nin genellikle Ayşe radıyallahu anhadan rivayetinin genellikle Ayşe radıyallahu anhadan rivayetinin meşhur olmaz sebebiyle burada hata etmiş gibidir. Burada hata etmiş gibidir. Bu senetteki şazla örnektir. Metinde şaz olanın mutabaatla belirlenmesine örnek. Metinde şaz olanın mutabaatla belirlenmesine örnek. Bu da önemli, itikadi bir mesele. Nesai amelül Yem ve Leyle'de de. No 482. Nesai amelül Yem ve Leyle'de de. No 482. Ömer bin Hafs bin Gıyas. Ömer bin Hafs bin Gıyas. Tire, babası yani Hafs bin Gıyas. Tire El-Ameş Tire Ebu İshak Tire Ebu Müslim El-Egar Ebu Müslim El-Egar Tire Ebu Hureyre ve Ebu Sa'id radiyallahu anhuma rivayet ediyor. İşte mahrunen bu. Ebu Said ve Ebu Hureyre ikisi birlikte, ikisinden birlikte aynı tabakada, iki ravi bir arada zikrederek. Mahkum bu. Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anh rivayet ediyor. İkisi dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki, Allah azze ve celle, Gecenin ilk yarısı geçinceye kadar mühlet verir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle gecenin ilk yarısı geçinceye kadar mühlet verir. Sonra bir münadiye şöyle bağırmasını emreder, şöyle seslenmesini emreder. Dua eden var mı? Kabul edilsin. Bağışlanma dileyen var mı? Bağışlansın. Bir istekte bulunan var mı? Verilsin. Selamün aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi Yazdınız mı? Dua eden var mı? Kabul edilsin. Bağışlanma dileyen var mı? bağışlansın. Bir istekte bulunan var mı? Verirsin. İşte bidat ehli bu hadisi kullanarak e, nüzül hadisine itiraz ederler. Bu hadise göre nida eden Allah'tan başkasıdır. Allah Teala ona böyle seslenmesini emretmiştir. Yani bir meleğe böyle seslenmesini emretmiştir. Bazı heva ehli rabb Teala'nın nüzulünü inkar veya tevil etmek için bu rivayete tutunurlar. Bazı heva ehli rabb Teala'nın nüzulünü inkar veya tevil etmek için bu rivayete tutunurlar. Bu hadisin diğer rivayet yollarını araştırdığımızda, Bu hadisin diğer rivayet yollarını araştırdığımızda bu lafzı rivayet etmede Hafs bin Riyasın tek kaldığını görürüz. Bu hadisin diğer rivayet yollarını araştırdığımızda bu lafzı rivayet etmekte Hafs bin Riyasın tek kaldığını görürüz. el ajuri el Ada sayfa 309 el ajuri el şeriatda sayfa 309 Malik bin Sa'ir tire el Ameş Malik bin Sa'ir tire el Ameş tire Ebu İshak tire Ebu Müslim el-Egar tire Ebu Hurere radıyallahu anh isnadıyla merfu olarak rivayet ediyor. Malik bin Sa'ir el-Amesh Ebu İsak Ebu el Egar, Ebu Hureyir radıyallahu anh, isnadıyla merfu olarak, yani Allah Resulü aleyhissalatü sana dayandırarak şöyle rivayet ediyor. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle gecenin ilk yarısına kadar mühlet verir. Gecenin ilk yarısına kadar mühlet verir. Allah Teala dünya semanına iner ve şöyle buyurur. Bağışlanma dileyen yok mu? Hadis böylece devam eder. Allah Teala dünya semaına iner ve şöyle buyurur. Bağışlanma dileyen yok mu? Nokta nokta nokta. Hadis böylece devam eder. Rab Teala'nın nüzulu sabittir ve nida Allah Teala tarafından yapılmaktadır. Nitekim, Ebu İshak'tan rivayet eden bir cemaat, Malik bin Sa'ir'in rivayeti gibi nakletmişlerdir. Nitekim, Ebu İshak'tan rivayet eden bir cemaat, Malik bin Sa'ir'in rivayeti gibi nakletmişlerdir. Bunlar arasında... Bunlar arasında Şube bin el-Haccac Süfyan-ı Sevri Ebu Avane Ebu Avane Ma'mer İsrail Şureyk ve Mansur bin El-Mu'temir de vardır. Bunlar arasında Şube bin El-Haccac, süfyan es el Sevri, Ebu Avane, Ma'mer, İsrail, Şüreyk ve Mansur bin El-Mu'temir de vardır. Hafsın rivayeti Malik bin Sair'in rivayetine muhaliftir, aykırıdır. Hafız'ın rivayeti Malik bin Sair'in rivayetine aykırıdır, muhaliftir. Selamünaleyküm. Aleyküm Malik'in rivayetine ise cemaat muvaffakat etmiştir. Aleyküm Malik'in rivayetine ise cemaat muvaffakat etmişlerdir. Hafs bin Kıyas'a gelince ömrünün sonlarında Aleyküm selamu aleyküm. Hars bin gelince ömrünün sonlarında hafıza karışıklığına uğramış bir ravidir. Yani aslen siqa ama ihtilata uğramış, hafıza karışıklığına uğramış bir ravidir. Muhtemelen bu hadisi de o zamanlarda rivayet etmiştir. Allah en iyi bilendir. Aleyküm selamu Evet, şimdi başlık atımı bırakalım inşallah. Hafızlar ve Sika Ashapları. Hafızlar ve Sika Ashapları. Yani Sika öğrencileri. Bir sonraki derste buna devam ederiz inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdik ve ehdedu en la ilaha ve ve lek.